hicretin ikinci senesinde arkadan zekat farz oluyor. Zekat da mülk kime aittir? Mülk bir emanettir. Ve bunu muhtaçlara verebilmek, infak edebilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu Ramazan-ı şerifle ilgili. Şaban-ı şerifin son günlerinde Efendimiz şöyle bir hutbe irat buyurdu. Ey insanlar, size mübarek ve büyük bir ay gölgelemiştir. O ay içinde bin aydan daha hayırlı bir gece bulunduran aydır. allah Teala oruç tutmanızı farz kıldı, gecesinde ibadet yapmanızı sevap kıldığı bir aydır. Kim bu ayda hayırlı bir amelle Allah'a yakınlık gösterirse, diğer ayları bir farzı yerine getirmiş gibi olur. Kim bu ayda, bir farzı ameliyeti yerine getirirse diğer aylardaki yetmiş farzı yerine getirmiş gibi olur. O ay yani bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı cennettir. Mühim bir noktaya burada Efendimiz temas buyuruyorlar. Bu ay başkalarının dert ve sıkıntılığına ortak olmayıdır. Demek ki ferdi ibadetler var, ferdi terakkiler var. Bu ferdi terakkilerin yanında dertlerin derdiyle meşgul olmak. Başkalarının dert ve sıkıntısına ortak olma. Yani bu ayda bir noktada nefsaniyetten kurtulma. Dışarıya doğru bir infak haline bunabilme. Dert ortağı olabilme. Düşünmek lazım ki Cenab-ı Hak yalnızları, muhtaçları, sakatları yaratıyor. Yani belki bu onların sakat yaratılması Muhtaç yaratılması, bir mahrumiyet dünyaya ait, sabrederlerse kendini büyük bir ahiret mükafatı var. Fakat bizler için de bunlar büyük bir ağır bir mesuliyet. Allah beni de sakat yaratabilirdi, beni de daha muhtaç yaratabilirdi ondan. Demek ki benim de ona karşı bir mesuliyetim var. Benim onların hem hali şükrüme vesile olacak, hem Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür edası içinde olacağım hem de onlara karşı mesuliyetimi idrak edeceğim, yüreğimi onlara uzatacağım. Kendimizin dışındakilerle de mahrumlardan bir mesuliyet imtihanı içindeyiz bu Ramazan-ı Şerif'te. Cenab-ı Hak onları da yetim öksüz yaratmayabilir de, güçlü kuvveti yaratabilir de. Demek ki bunun bir tefekkürü içinde olacağız. Biz kendimizden aşağıdakilerden bütün gücümüz kadar onlardan mesulüz. Sadiş-i olacak güzel bir şeyi var, kelamı. Dertlerden kurtulmak istiyorsan diyor, dertlerin derdine melham ol diyor. Dertlerden kurtulmak istiyorsan, dertlerin derdine melham ol. Yani onlardan alacağın duaları muhtaçsın. Musa aleyhisselam, ''Ya Rabbi seni nerede bulurum?'' diyor. Yani tecellin nerede daha ziyade. Cenab-ı Hak beni diyor muhtaçların yanında bulursun. Bu ayda Efendimiz'in buyurduğu dertlere ortak olma ayı. Neyle dertlere ortak olacağız? Maddi imkanı varsa maddi imkanı. Maddi imkanın yoksa onları dua etmekte. Onları hastalıkta ziyaret etmek. Yetimize başını okşamak. Eğer mahzunsa bir iki sözle teselli etmek onları Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçooksuz bir tebessüm eksik etmeme. Doğada bulunma. Medine'ye bir serserifil bir cemaat geldi. Üstü çok perişandı. Efendim onları görünce o kadar bir üzüldü ki. Ezan okutturdu. Ezan okuyunca cemaat toplandı. O insanları gösterdi. Evinde ne varsa bu insanları getirsin bugünkü duyarlılarımız, bugün o sersifil halinde olan çok komşularımız var. Onlara nasıl uzanacağız, nasıl gözümüz uzanacak, nasıl onlara bir yardımda bulunacağız, hiçbir şey yapamıyorsak onlara dua etmek. Selametleri için. Bu ikinci yılın şeyinde, oruçtan sonra zekat farz oldu. Tabi sadakalar, infaklar onlar da beraber. Onuncu Son yılda da haç farz oldu. Dokuzuncu yılda Ebu Bekir Efendimiz'i gönderdi. Çünkü cahiliye haççı yapıyorlar, çıplak yapıyorlar, da, alkışlarla filan. Bunun bir İslam bir adabı getirmek için. Onuncu yılda da kendisi haçç etti. İlk ve son haç. Hatta Efendimiz vedalaştığı için bu hacca, hacci veda denildi. Mevlana'nın bu Ramazan için güzel birkaç şeyi var. Ramazan geldi artık diyor maddi yiyeceklerden elin çek ki gökten manevi rızıklar gelsin. Ruhun incelsin duyuşların artsın. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Hata işlemi iyice azalmış oluyor. Şeytanlar bağlı oluyor fakat yine nefis faaliyette gönüllerin aşk ve iman ile dolduğu aydır yine diğer bir divanında tenini diyor aşırı besle, yani vücudunu aşırı geliştirmeye bakma çünkü o sonunda senin toprağa vereceğin bir kurbandır sen asıl gönlünü beslemeye bak bedenine yağlı ballı şeyleri az ver çünkü onu gereğinden fazla beslersen nefsani arzuları düşüyor ve rezil olup gidiyor diyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, incanlış, ruhi gıdalar sun da ölüm ötesine gideceği yere hazırlıklı gitsin. İncelsin zarifleşsin. Yine hadis-i şerifte buyruluyor. Cennette bir takım evler vardır. Bunların dışları işten, işleri dıştan şeffaftır. Yani bizim dünya intibalarımızla tasavvur etmemiz mümkün değil o kadar nadide evler ve bu evler dört kişiye verilecek buyuruluyor dört kişi sahip olacak cennette sözü hoş söyleyenler, latif söyleyenler yumuşak söyleyenler sözü söyledi ama karşısında bir ferahlık verenler, huzur hali verenler o şekilde konuşanlar ikincisi açları doyuranlar İt'amı tamam. Açları doyuranlar. Üçüncüsü oruca devam edenler. İncelecek, zarifleşecek. Duyguları artacak. Dördüncüsü herkes uyurken namaz kılanlar. Yani, teheccüd namazı. Yine Mevlana'ya soruyor yani en çok diyorlar bu hak yolu bulunanların en zararlı şey nedir diyorlar. O da diyor ki acıkmadan yemek yemek diyor. Onun diyor kalbi hayatınız zedeler diyor. Yani bir yemek üzerinde Ehlullah çok titizdir. Efendimiz de öyle. Üçte bir mide yemektir. Üçte bir sudur. Üçte bir havadır. Onun için bir kalbi kıvama göre bir nispet bildiriyor Ehlullah. Şeriatli diyor doyduktan sonra yemek israftır. Tarikatta doyuncaya kadar yemek israftır hakikat ise yani daha ötede, hakkın huzurunda olduğunu unutarak yemek, yani gafletle yemek yemek, israftır. Yani kimin mülkünde yiyorsun, kimin gönderdiği, kimin rızkını yiyorsun. İşte bu türlü, üç türlü oruç vardır buyuruluyor. Bir avamın orucu, gafillerin orucu. Gafillerin orucu, yemek yememek ve içmemektedir. Havasın orucu, yasaklanan şeylerden bütün uzuvları korumakla, yani uzuvları oruç tutturmakla, göze oruç tutturmak, gözün yanlış yerlere bakmaması, dile oruç tutturmak, dilden yanlış sözler çıkmaması, bir dedikodu, bir gıybet olmaması, dilin bir rahmet dili olması. Üçüncü de havasül havasın orucu, yani evliya Allah'ın orucu bu oruçta gafletten kalbin korunması. Her an Cenab-ı Hak'la beraber olma. Hep o azamet-i ilahiyenin, kudret-i ilahi, kudret ilahi tecellilerinin bir tefekkürü içinde olabilme. Bu da havasül havasının orucu olmuş oluyor. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyruluyor. Hasta olursa, yolcu olursa Buraya bir kaza orucu tutmasın. Hep Cenab-ı Hak merhamet tevzi ediyor kullarına. Biz ne kadar yakınlık gösteriyoruz. Ona da iktidar yoksa bir, bir fidye vermesi.